Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bu hafta konuğumuz konumuz HES'ler. HES'leri ve sürdürülen mücadeleyi zaten açık radyo dinleyicileri biliyorlar. Çok yakından. Ve Anadolu'da özellikle de Doğu Karadeniz'de pek çok e, derede ve pek çok akarsuda nehirde e, HES projesi var ve bu nehirlerin akışı HES projeleri yüzünden engelleniyor. Engellenecek projeler yapılıyor, tüneller açılıyor, bu tünellerden çıkarılan teş ve kayalar suyu alınacak e, derelerin yatağına dökülüyor. Dereler ezilip büzülüyor ve kaynaktan çıkan su daha yatağına ulaşamadan e, yakalanıp tünellere veriliyor. Ee, ve bütün bu tahribat doğayı bir şekilde tahrip etmekle ve oradaki canlı yaşamı tahrip etmekle birlikte oradaki geleneksel yaşamı da çok yakından etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Ee, buna karşı mücadele var, yerelde sürdürülen bir mücadele var, ulusalda sürdürülen bir mücadele var. Ee, bu mücadelelerden en şu anda toplu olarak yapılan mücadelelerden biri de Derelerin Kardeşliği platformu. Ee, şu anda... E, Derilerin Kardeşliği Platformu, Hukuk Çalışma Bürosu bir e, çağrı yaptı ve e, bütün hukukçuları, gönüllü hukukçuları e, hidroelektrik santrallerine karşı mücadeleye davet etti. Ve bugün bundan bahsedeceğiz. Konuğumuz e, Derilerin Kardeşliği Platformu İstanbul Koordinasyonu'ndan Özgür Temiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. ve İstanbul burası o, avukatlarından, aynı zamanda gön Gönüllü hukukçular e, Çalışma Grubu'ndan Anladım. avukat Alptekin Ocak, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, evet Özgür Bey, Derilerin Kardeşliği platformundan biraz bahseder misiniz? Ve e, sonra da çalışma grubundan ve neden böyle bir çağrıya ihtiyaç duyulduğundan bahsedeceğiz. Derilerin Kardeşliği platformu, işte Yönüş'ün Fırtına Vadisi'ndeki... Ee, mücadeleyle başlayan HES karşıtı mücadelenin e, bugünkü karşılığı Karadeniz, daha temeli Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmış karşılığı diyeyim ben onu ee, 96'dan beri Çamlıhemşin'deki Fırtına Vadisi'ndeki mücadele devam ediyor. Süreç içerisinde özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde ya da Karadeniz bölgesinde aslında memleketin tamamında nerede su varsa bütün o e, akarsular bildiğimiz yani küçük akarsu diye bizim köylünün tabir ettiği ya da bizlerin tabir edeceği bütün sular hidroelektrik santral yapılmak üzere ya lisanslanmış ve bütün sularda bir çeşit inşaat devam ediyor ya da inşaata başlama faaliyeti devam ediyor. Derelerin kardeşliği platformu sularının elinden alınmasına karşı çıkan işte köylü kentli o bölgede yaşayan kendisini o vadilere ait hissedenlerin <gülüyor> Önce kendi vadilerinde başlattıkları mücadelenin zaman içerisinde ihtiyaçtan doğduğu zorunlu koordinasyonu. Çünkü sadece bir vadide değil, işte bütün Artvin'den başlayıp Sakarya'ya kadar, Çanakkale'den başlayıp Muğla'ya kadar, bütün vadiler ya da diyelim ki Muğladan da Akkary'a kadar bütün vadiler bu hesaplasıyla karşı karşıya. Zaman içerisinde o, önce, önce o vadideki insanların durumun idrakine vararak başladıkları bu hidroelektrik santral nedir ne işe yarar ne yapar ne eder diye araştırarak başladıkları süreç içerisinde diyelim ki e, hukuki mücadele sürecine taşıdıkları veya çeşitli başka tür araçlarla kamuoyu oluşturdukları süreçler e, yani o kadar e, çoğaldı ve o kadar başka dille e, konuşulmaya başlandı ki bu vadilerin birbiriyle irtibatı zorunlu hale geldi. Geçen sene Şubat ayında ilk Rize'de yapılan bir toplantıyla o zaman 30 tane vadi vardı. İşte 30 vadi temsilcisi ve yaklaşık toplam 74 tane dernek vardı işte vadi tabanlı dernekler ya da ulusal çapta faaliyet sürdüren faaliyet sürdüren derneklerin şeyi ne derler yerel temsil, yerel şubeleri en son geçen 4 Aralık'ta yapılan şeyde de 80 tane vadi vardı. Hı hı. ...bu adilerin birbiriyle daha işbirliği yapmak üzere oluşturdukları koordinasyon Derelerin Kardeşliği platformu. Evet, yerelde bir mücadele sürdürülüyor. İşte derelerin önünde nöbet tutulmasından tutun da yapılan protesto gösterilerine kadar... ...ama hukuksal mücadele bir yandan sürüyor ve önemli adımlar da atıldı bu konuda. Bir çağrı yapıldı Derelerin Kardeşliği platformu hukuk çalışma grubu tarafından. Alptekin Bey bu çağrıdan biraz bahsedebilir misiniz? E, bu çağrı şöyle. Derelerin Kardeşliği platformu aslında fiilen bir e, politik e, mücadele yürütüyor. E, dereler üzerinde kurulması planlanan kurulumu e, maaşlamasına gelmiş santrallerle ilgili. E, fakat özellikle hukuki ayağı konunun çok ciddi parçalı olarak ve eksik olarak e, yürütülüyordu. Örneğin e, yüz, sayıları yüzlerle ifade edilen santral projeleri var ve her gün yeni eklenen projeler var ama bu konuda e, hukuku bir mücadele aracı olarak e, görürsek açılmış davaların ciddi anlamda hı hı. E, yani yapılan projelere oranla çok az eksik olduğunu görüyoruz. Dava biz, sayısı açısından, dava sayısı açısından Hı -hı. özellikle. Hı -hı. Dolayısıyla biz de İstanbul'da özellikle İstanbul Barosu'na kayıtlı yaklaşık 12 avukatın bir araya geldiği bir hukuk çalışma grubu. Derelerin Kardeşliği platformunun böylesi bir ihtiyacından kaynaklı dümlü olarak. Bir onların yürüttüğü politik faaliyete aslında doğrudan destek olmak sadece teknik anlamda dava açmak onları yürütmek anlamında değil. Ama ikincisinde evet hukuk çok önemli bir mücadele aracı bir politik oluşturma aracı ve orada bir standartizasyon bir çerçeve oluşturma anlamında da hukukun kendisi önemli önemli bir araç olarak görüyoruz Bu anlamda da yani davaların açılması bu sürece katılma vesaire bu hukuk çalışma grubu yani böyle bir grup oluşturarak daha değerli toplu bir mücadele yürütmeyi önüne koymuş bir ekip yaklaşık bir aydır toplantılarına sürekli devam ediyor ve bütün İstanbul'da İstanbul Arosu'na kayıtlı avukatlar çok açık bir çağrı yaptı 25 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Arosu Orhan Adler salonunda konuya bu konuya gönüllü destek verecek her ne biçimde olursa olsun hı hı. hukukçuları bir araya getirmeyi amaçlıyor Evet aslında çok önemli bir konu gerçekten çevre hukuku. Türkiye'de yeni bir kavram çevre hukuku ve e, işte, İzmir'de bir e, yapılanmayla başladı ilk benim bildiğim. Ondan hı hı. sonra Karadeniz'de e, Yakup Bey'in bildiğim işte Artvin'de bellice Rattepe davaları kazanıldı. Ve e, yavaş yavaş bu süreç gelişti e, ve e, bu, bugüne gelindi. E, açılan davalar var. Evet. Kazanılan davalar var bir de kazanılsa da uygulanmayan bir süreç var değil mi? Evet yani örneğin mahkemelerin vermiş olduğu yürütme yürütme kararları var, iptal kararları var. Hı hı. E, bunlara ilişkin e, bunlara rağmen devam eden santral projeleri var. Hı hı. Aslında e, burada idarelerin e, çok açık olarak özellikle meselenin çevre ve geri, dön geri dönülemez sonuçlar yaratması e, ihtimalinden kaynaklı e, çok daha duyarlı olması ve ee, özellikle idarelerin çok katı tutum olarak e, hem hukuki hem ceza anlamda yaptırımlar uygulaması gereken bir konu. Fakat öyle olmuyor. Çünkü e, birincisi aslında e, çok açık siyasal iktidarın yapılan santral projelerine e, desteği var. E, örneğin daha iki gün önce Sayın hı hı. Başbakanımız e, yanılmıyorsam Sivas'a gidiyor ve orada aslında yaptığı ee, en temel görünür faaliyet olarak baraj ve hidrolik santralinin açılışına evet. katılıyor, ee, bunu desteklenmesini e, sağlıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum özetle bu konuda e, il çevre orman, orman müdürlükleri, e, kolluk vesaire yani idari ıı, idari kurumların kesinlikle üzerine düşen yasalardan kaynak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini görüyoruz. Hı -hı. Mahkeme kararlarıına rağmen. Hı -hı uygulanmayan mahkeme kararı. Kaç evet. e, dava yani e, bir şekilde sayısal olarak e, tablo? Evet. bizim ulaşabildiğimiz 86 tane, 84 tane dava Aha. bizim bilgisine Oo. ulaşabildiğimiz. Bu 84 HES için açılmış, 84 dava mı yoksa? 84 HES Hı -hı. için açılmış, 84 Hı -hı. dava. Hı -hı. Yani diyelim ki bizim şeyimizin dışında bu Muğla, Antalya civarındaki davalar ya da diyelim ki Derelerin Kardeşliği platformu bileşeni olmayan Henüz iletişime geçmediğimiz davalar harici hı hı. 84 davanın 46 tanesinde e, yürütmeyi durdurma veya e, iptal kararı çıktı. Evet. E, diğerleri devam. Diğerleri ediliyor. devam ediyor. Hı hı. Evet. O zaman hep sonuç alınıyor değil mi normalde? Sonuç, sonuç evet. alınıyor tabi. Evet. Bi, biraz şöyle bir ihtiyaçtan doğdu aynı zamanda. Şimdi orada emek eden arkadaşlarımız var. Az önce siz isimlerini hı hı. De zikrettiniz. Ya, biz onların emeğine teşekkür ediyoruz. Hı hı. Fazlasıyla emek ettiler. Ama Sadece Artvin'de 176 tane proje var. Hı hı. E, dolayısıyla bu böyle bireysel çabayla sürdürülebilir düzeyde hukuk mücadelesi ya da hukuk kısmı e, o düzeyi aştı artık. Evet yaklaşık 2000 projeden bahsediliyor. İşte sonuçta, 2000 projeden bahsediliyor. Yani, evet, yani yani. Sadece bir, bir ile evet. 176 tane düşüyor. Evet. E, dolayısıyla bizim ihtiyaç duyduğumuz gerek bu hani şeyin aşması, ayuka çıkması, sayının hı hı. ayuka çıkması dolayısıyla... Bu arkadaşların bireysel vakitleri, bireysel emeklerinin sınırını görmemiz Doğru. E, gerekse de uygulanmıyor karar. Hı hı. Ya da hukuk dışı süreçler işliyor. Yani diyelim ki ben herhangi birimiz, herhangi bir köylü ya da herhangi bir şehirli İstanbul'da bir yerde e, inşaat yapmaya kalksanız bugün kaçak inşaat diye yıkarlar. Hı hı. Loç Vadisi'nde imar planı olmayan, ruhsatı olmayan inşaat devam ediyor. Evet. Yani bir kaçak evet, inşaat evet. süreci var. Diyelim ki hani onun davası devam ettiği halde inşaat e, süreci devam ediyor. E, diyelim ki dolayısıyla e, başka başka diyelim ki, anlat, anlatılabilir. Evet, şey, hukuki açıdan bir çifte standart söz konusu. Evet, evet. Çifte standart söz konusu Hı -hı. Ya, da, ya da diyelim ki başbakan e, şeyi vermiş ne derler yürütmeyi durdurma kararı alınmış hidroelektrik santralin açılışını yapıyor. <gülüyor> evet gerçekten. Yani, Tragic komik bir durum kesinlikle. var ortada yani... gerçekten. İsterseniz bir müzik arası verelim. Devam edeceğiz tekrar. Hole Gap'dan Four Doors Moreik adlı parçayı dinleyeceğiz ve sonra testlerle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. disregard any agenda under the stars the stars are still too far to help you out in any other car Showing off the night, you get it going. Well, get it gone. When the storm can't touch you and you can't go wrong. A four door memory, get you one. A four door, get you. One better ride under the sun Evet, e, Tohumdan Hasada ekolojik yaşam programında HES mücadelesini konuşmaya devam ediyoruz. E, Derilerin Kardeşliği Platformu Hukuk Çalışma Grubu bir çağrı yaptı. Gönüllü Hukukçular e, çağrısı ve e, İstanbul Barosu'nda bir toplantı düzenlenecek HES'lere destek. Hidroelektrik elektrik santrallerine karşı Gönüllü Hukukçular çağrısı, HES'e karşı mücadeleye destek çağrısı. 25 Aralık'ta İstanbul Barosu'nda bu konuda bir top Toplantı düzenlenecek ve e, İstanbul Barosu Avukatları'ndan Aptekin Ocak ve Derelerin Kardeşliği platformundan Özgür Temizle sohbetimize devam ediyoruz. Aptekin Bey bir takım e, örnekler verebilir misiniz bize bu hukuk mücadelesiyle ilgili bir şekilde örnek olabilecek ya da mesela bir takım hı hı. Doğu Karadeniz'de çok önemli örnekler olduğunu ben biliyorum. E, neler yaşanıyor şu anda orada yani, hukuk e, mücadelesi açısından? Ee, aslında e, sudan elektrik enerjisi üretme meselesine dair çok ciddi örgütlü e, bir program var ve her geçen gün sayıları artan e, santraller ihale ediliyor. Santrallerin projeleri yapılıyor fakat buna rağmen e, bu konuda açılmış en azından idarelerin yaptığı işlemlerin hukuk denetlenmesini sağlayacak e, davalar açılması yok ya da sadece bunlar yörede var olan bireysel avukat arkadaşlarımızın çabalarıyla sürdürülüyor. Hı hı. Başta da söylemiştim. O yüzden biraz daha kurumsal e, anlamda derelerin kardeşliğiyle beraber iş güdümü çalışacak bir hukuk ekibinin örgütlenmesinde evet. e, ihtiyaç duyduğumuzu söylemiştim. Ya yani Şöyle bir örnek verebilirim. Ben kendim de Giresun'un olmamdan kaynaklı biliyorum. E, 93 tane enerji piyasası denetleme kurulunun e, dereler ve yan kollarında ihale ettiği toplam 3 tane ana ırmak var Giresun üzerinde örneğin. 93 tane İhale edilmiş. 3 ee, ırmak ihalesi, üzerinde 93, evet, 93 proje. 93 tane proje ihale edilmiş durumda. Bunların 42 tanesi projelendirme aşaması bitmiş. Çet olumlu kararları ya da çet gerekli değildir kararları alınmış. Ee, inşaatına başlanılacak, başlanılmış ve bitmiş 42 proje var. Sadece 3 ırmak üzerinde. Hukuk ayağa gerçekten bu konuda eksik dedik. Ee, bu 42 projenin hukuki ilini denetlenmesi anlamda e, sadece 2 daha santral projesi yargıya intikal etmiş durumda. Bunlardan bir tanesi yeni açılmış bir dava, diğeri de mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği sen. Yani santralin hukuka aykırı olduğunu dahi yürütmeyi durdurma kararı verdiğini. Ne dair bir proje? Hidroelektrik santralinin kurulması süreci aşağı yukarı hukuksal olarak şöyle işliyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu 2004 yılında kurulduğundan itibaren bu dereleri ihale ediyor. Dereler üzerinde bu ihale şartlarının yerine getiren ve su kullanım hakkı çerçevesinde oradaki suyun kullanım hakkını elde etmiş firmalar daha sonra İçeri Orman Müdürlüğüne başvurarak e, konuyla ilgili yasal süreci tamamlıyorlar. İçeri Orman Müdürlüğü de e, kurulacak santral projelerine çet olumlu ya da çet gerekli değil de kararı veriyor ve ondan sonra inşaat başlıyor. Burada evet, bu birkaç tip birkaç tip santral evet, değil mi? Birkaç tip dava söz konusu. Birincisi Hı -hı. E, ...EPDK'nın vermiş olduğu lisansların iptaline yönelik bir dava söz konusu hı hı. olabilir. Burada ihale usulüyle, ihalenin yapılış yöntemine ilgili usulü eksiklikler varsa bu davada... ...davada kazanım söz konusu olabilir. Diğer yöntem de aslında mahkemelerden daha ek, fazla ekolojik bir yorum bekleyip... E, ...burada Danıştay'ın şöyle bir yorum yapmasını beklemek gerekir. Aslında bahse konu ırmaklar, nehirler, göller e, bunlar doğa kaynaklardır... ...ve hiçbir biçimde özelleştirilmesi bir meta üretim sürecine belki bu konuyu anlatmak açısından tarif edebilecekse meta üretim sürecine dahil edilemeyecek bizim doğal kaynaklarımızdır. Kesinlikle bunların kamu yararı dışında herhangi bir amaçla kullanılması söz konusu olmayabilir diye bir karar verilebilir. İkincisi olarak genel olarak zaten bu yapılan santral projelerinde özellikle alınmış İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından verilen ÇED raporlarının iptaline yönelik davalar idare makiplerine davalar söz konusu hı hı. yani orada da ben programa gelmeden önce biraz kabaca çıkardım mesela idari bir işlemin hukuka aykırılığı yani idare hukukuyla epey yani biraz ilgilenmiş bir olarak mesela bir idari işlemin birkaç tane maksimum hukuk aykırılığı olur burada mahkeme kararlarını taradığımızda yaklaşık yirminin üzerinde sadece bir çet raporu ile ilgili yirminin üzerinde esasa ve usule ilişkin e, hukuk Ayrılık ayrılıklar var. görüp mahkemede bu konuda yürütme yürütme kararları verdiğini ve iptal kar kararları verdiğini görüyoruz. Mesela esasa dair Rize İdare Mahkemesi'nin yapmış olduğu bir yorum var. Ben onu aynen aktarıyorum. Şu... Kısaca alalım. Tabii, bir su havzasının tek kullanım amacının elektrik üretmek olmadığı. Bunun sadece kullanım şekillerinden biri olduğu. İnsanla ilgili çalışmalar yapılırken havzanın doğal özelliklerin korunması, havzanın diğer yararlı amaçlar içinde kullanılma, kullanımına da imkan bırakılması gerektiği bir havzayı sadece elektrik üretimini yönelik olarak şekillendirmenin hele bunu dar bir bakış açısı olan derinliği olmayan bir projeyle birden fazla kere yapmanın o havzaya verilebilecek en büyük zararı oluşturduğuna dair aslında burada bence esasa dair bir yorum yapıyor mahkeme. Hı hı. Bir dere üzerinde sadece siz bir ve birden fazla santral kuramazsınız bunu kurarken bu derenin üzerinde yaşayan köylüleri yaşayan canlıları da dikkate almanız gerekir, gerekir diyor. Bir de şöyle bir şey var. Benim eklemek istediğim özellikle usule dair. Yani çetraporları raporları verilirken havza planlaması yapılması gerekiyor. Bunlara kesinlikle e, mahkemeler uymuyor. Özellikle can suyu, hayat suyu denilen mesele var. Hı -hı. Burada dere, dereler üzerindeki e, canlı yaşamın devamına dair çok Hı -hı. temel bir sorun. Hı -hı. Ve siz yani kabaca bir derenin yüzde on suyunu dereye bırakıp yüzde doksanını borularla ...bir başka yere götürdüğünüz takdirde... ...o denenin çok açık kuruyacağı... ...canlı yaşamları için bilimsel <gülüyor> araştırmaya gerek yok... ...mantık <gülüyor> çok fazla zaten yok, yürütebilirsiniz yani, gerçekten... ...evet söylediğiniz gibi... ...su sadece evet. insanın değil... ...su sadece enerji için gerekmiyor... ...su hepimiz için hayat... ...bütün canlılar için ve su bir kaynak değil... ...bir varlık aslında... Ee, ...peki Özgür Bey... ...kazanılan, yerelde kazanılan... ...bir takım mücadeleler var... ...yani dava açılmadan da... ...yuvarlak çay mesela... Ee, buna yuvarlak benzer başka açtı. örnek var mı acaba? Yuvarlak çay dava açtı, davaları yeni bitti, köylüler de o mekanı yeni terk ettiler. Evet. Yani ki kastettiğiniz. Ha dava açılmış mıydı orada? Evet. Tabi dava Aha. açıldı. 16 tane ayrı davaları var benim bilebildiğim kadarıyla Hı -hı. aynı projeyle ilişkin. Ee, köylüler de şimdi yaklaşık bir sene kastettiğiniz yaklaşık bir sene önce Yuvarlak çayda. E, enerjiyi yapan şirketin işte orada enerji üretiminden vazgeçtiğini açıklaması. Suç, suçüstü yakalanınca e, tarihi hı hı. ağaçları ve o, evet. özel çevre koruma bölgesini katledip suçüstü yakalanınca ondan vazgeçtiğini şey yapması. Aynı şirket Rize'de inşaata devam ediyor. Evet bu Sitalan'da. enteresan aslında. Sitalan da evet. inşaata Aynı devam şirket. ediyor. Hı hı. E, muhtemelen yuvarlakçay daha göz önünde olduğu için işte kendi evet. PR faaliyetleri dolayısıyla. Evet. herhalde şeyden evet. vazgeçti. Bir çifte standart orada da görülüyor. Bir de İkizdere'de aslında enteresan bir durum var değil mi? Orası sit alanı ilan edildi. Evet. İkizdere Vadisi hı hı. HES Vadisi ilan edilmişti önce. Evet. Yani 65 kilometrede sadece 8 kilometrede su havayı görüyordu. Evet. Peş peşe yapılan santrallerle. Trabzon Bölge Koruma Kurulu İkizdere Vadisi'ni sit alanı ilan etti. Buna karşılık korumacı olması gereken bakanlık hemen tabiatı ve biyoçeşitliği koruma yasası diye bir yasa. Bir ucubeyi şeye koydu, devreye koydu. Evet, meclis, meclis bu, e, bu yasa meclis gündeminde çok e, aslında sivil toplum kuruluşları şu anda e, bu yasanın açıkları e, konusunda meclisin gündemine getirmiş durumdalar konuyu ve sit alanlarının e, Kültür ve Turizm Bakanlığından e, Çevre Bakanlığı'na aktarılması ve yeniden e, belirlenmesi konusunun e, bir şekilde kanunda yer almaması ve e, bunun bir şekilde doğal sit alanlarının e, aynen devam nitelilmesi gerektiğini savunuyorlar. Son bir söz alalım Abdekin Bey bu kanunla yani son ilgili. Son şöyle aslında evet. Kültür Bakanlığı ya da Orman Bakanlığı hiç, hiç fark etmez. Fark ee, burada Doğal sit alanları. Sit alanları ilan Hı -hı. edilecek korunacaksa Hı -hı. gerekli Hı -hı. yerler korunsun fakat şöyle bir şey var. Yasa yürürlüğe girdikten itibaren sit alanı ilan edilmiş yerdeki, e, sit alan ilan edilmiş yerlerin e, hepsi tamamen ortadan kalkıyor ve yeniden... SİTAN'ı ilan edilip edilmemesinin gerekliliği üzerine bir araştırma yapılacak. Kazanılmış hakların hepsi... Henüz yürürlüğe girmedi. Girdiği andan itibaren girdiği andel, böyle olacak. SİTAN'ı ilan edilmiş yerlerdeki bütün hı hı. şeylerde kararlarda ortadan kalkmış oluyor. Maalesef e, yani aslında evet. e, burada ne kadar politik bir düzenleme yapıldığı meselenin e, koruma, kollama yerine evet. e, piyasaya... Açılmasıyla ilgili bir düzenlemenin olduğu evet. çok aşikar ee, Bu kadar kanunların yönetmeliklerin değiştirildiği ve açıkçası biraz da el altından ve alel acele apar topar bir gecede kararlar alındığı bir ülkede sanıyorum çok zor değil mi bu adalet mücadelesini veriyor olmak. Yani kesinlikle zor bazen açıkmazlarla mazarlarda kaçıyorsunuz ama yapmak lazım. Evet. Ee, evet, bir mücadeleye devam etmek lazım. kullanmak lazım. lazım evet. Çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Ee, dinleyicilerimiz için ben bir şey eklemek istiyorum. Ee, evet enerjiye aslında e, ihtiyaç olarak bakıyoruz. Daha fazla enerjiye ihtiyaç olunduğu için HES projelerinde ihtiyaç olduğu söyleniyor. Ancak enerjiyi kullanırken bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Enerjiyi talep ederken de bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Elektriği e, her seferinde e, açıp e, kaparken ya da e, buzdolabımızı çalıştırırken Bizim e, kullanıcılar olarak e, tasarruf etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'de aslında enerji politikalarına bakıldığında sadece enerji tasarrufuyla bile e, enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yeniden kazanabiliriz. E, ve e, hidroelektrik santrallerle ilgili çağrıyı ben tekrar izninizle yenilemek istiyorum. Evet. Toplantı yeri yani gönüllü hukukçulara hidroelektrik santrallere karşı e, dayanışma için ve mücadele için yapılan çağrı İstanbul Barası Orhan Apaydın salonunda 25 Aralık'ta e, saat 14-18 arası ilgilenen hukukçular için bir toplantı yapılacak. Evet e, programı burada kapatıyoruz. Kapatırken de Dereler ve İsyanlar adlı yeni bir kitap çıktı. O kitabı e, tam bahsetmek istiyorum. Gazeteci Mahmut Hamsici'nin imzasını taşıyan Dereler ve İsyanlar'da Kamyon'un Hester'le ilgili merak ettiği tüm bilgilere ve gözlemlere ulaşabilirsiniz. Nota Bene yayınlarından yayınlandı bu kitap. Hoşçakalın derken sizi e, her Cuma Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de Kartal'da açılan %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Hoşçakalın.